Mersin gümrük meydanı yürüyüş rotası, gümrük meydanı, çeşme meydanı. Kentin kuruluş merkezi olması sebebiyle merkez meydanı olarak anılan fakat daha sonra çeşmenin yapılması ile çeşme meydanı olarak bilinen alandır. Çeşme iskeleye yanaşan gemilerin su ihtiyacını karşılamak üzere yapılmıştı. Çeşmenin üzerinde başlarda ahşap, şadırvanımsı bir dekorasyon vardı. Sonradan bu sökülüp, yerine jardinya tipi ferforje dekoratif çatı oturtuldu. 2. Abdülhamit döneminde, gümrük binasının inşasından sonra gümrük meydanı olarak anılmaya başlandı. Fransız işgali sırasında yeniden düzenlenerek zeminine parke taşlar döşendi. Şinasi Develi, yoğurt pazarı sayılmazsa buranın Mersin'in ilk meydanı olduğunu ve o zamanlarda 7 ayrı cadde ve sokağa açıldığını yazar.